Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udubillahi min şurur enfusina ve min seyyiati amaline Meyyete illa fele muzille ve men yudli'l felahadle ve eşhedü en la ilaha illallah vehtehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd Fe inna estafa'l hadisi kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle bir bid'âh ve kulle bid'atin valâleh ve kulle zalâletin iman İman şubeleri dersimizde 23. hadisteyiz. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki, Bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala kişiyi cahiliye döneminde yaptığından dolayı sorumlu tutar mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim İslam'da Müslüman olduktan sonra iyi ameller yaparsa, cahiliye döneminde yaptıklarından sorumlu tutulmaz kim İslam'da kötü şeyler yaparsa önceden yaptıklarından da sonra yaptıklarından da sorumlu tutulur buyurdu bunu Bukhar ve Müslim'de e, rivayet etmişlerdir Halim diyor ki bu hadis imanda yani Müslüman olduktan sonra yapılan itaatlerin iman, küfürde yapılan masiyetlerin, günahların da küfür olduğunu gösterir Kafir, Müslüman olduğu zaman, Müslüman olmazsa onun küfrünü yok eder. Bu kişi eğer Müslüman olduktan sonra güzel ameller yaparsa, bu itaatleri, küfür döneminde yapmış olduğu mansiyetleri yok eder. Eğer İslam'da güzel şeyler yapmazsa, daha önce yapmış olduğu kötülükler olduğu gibi durur ve onları yok edecek bir şey bulunmaz. Bu kişi böylece Müslüman olduktan sonra ve daha önce yapmış olduğu kötülüklerden sorumlu tutulur. Evet, halimi bunu uzunca açıklar. Bunlara dayanarak da Müslüman olan kişinin önceden tutmadığı oruçlar, kılmadığı namazları kaza etmesi gerekmez. Çünkü Müslüman olduktan sonra oruç tutup namaz kılarsa, zikredilen hadise göre küfürdeyken yapmadığı ibadetlerin sorumluluğu da kendisinden düşmüş olur. Ancak Müslüman olduktan sonra da namaz kılmayıp oruç tutmazsa, bunu yapmasının emredilmesi ve buna yöneltilmesi gerekmektedir. Zira bunu ona yaptırmak, kafirken yapmadığı ibadetlerin sorumluluğunu üzerinden düşürecektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, kul Müslüman olup İslam'ını güzelleştirdiği zaman, yani İslam'da güzel ameller işlediği zaman, Allah Teala daha önce yapmış olduğu bütün günahları siler, ve daha önce yapmış olduğu bütün iyilikleri yazar. Sonra her iyiliği 10 ile 700 kat sevap yazar. Yaptığı kötülükleri ise Allah Teala affetmediği takdirde sadece misliyle, yani bir katıyla cezalandırır. Bunu da yine Bukhari e, sayhinde rivayet etmiştir. İmam Ahmet bin Ambel ve Malik de e, farklı bir tarihten rivayet etmişler. Bu konuda Müslim'in yine sayhinde iman bölümünde rivayet ettiği bir hadis daha var. Hakim bin Hizam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kişinin cahiliye dönemindeyken yani İslam'a girmeden önce yaptığı güzel ameller bunların da karşılığını alacak mıdır diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen zaten bunlar sayesinde Müslüman oldun. Yani Allah sana cahiliye döneminde işlediğin iyilikler sebebiyle Müslüman olmanı nasip etti diyor. Evet, buraya kadar olan bölümlerde İmam Beyhakir Rahimoğlu'da imanın amellerle artması veya bu amellerin farzların terkiyle eksilmesi bu konulardan bahsetti. Buna delil olan şeylerden bahsetti. İmanın artıp eksilmesi ve iman edenlerin imanlarıyla birbirine üstün olduğu hakkında söylenenler diye başka bir bab açıyor burada. Diyor ki, bu sözümüzden de itaatlerin imandan olduğu, bunların kemale ermesiyle imanın da kemale ereceği, itaatlerde eksiklik olduğunda ise imanın da eksik olacağı ortaya çıkar. Müminler imanlarıyla birbirlerine üstün olacağı gibi itaatleriyle de, yani zahiri azaların amelleriyle de, de Birbirlerine üstün olabilirler. Kişinin, benim imanım meleklerin ve peygamberlerin imanı aynıdır demesi günah sayılmıştır. Allah Teala, iman edenlerin imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine güven indiren O'dur buyurmuştur. Fetih 4. ayetinde. Yine Enfal 2. ayetinde, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran diye geçer. Tevbe 124'te bir sure inince aralarında bu hanginizin imanını artırdı diyen ikiyüzlüler vardır, münafıklar vardır. İman edenlerin ise imanını artırmıştır. Onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler buyurulur. Ve müddessir 31. ayetinde de iman edenlerin de imanlarının artmasını sağladık buyruluyor. Yani bu ve buna benzer pek çok ayetlerde Allah Azze ve Celle açıkça imanda artış olacağını belirtmiştir. Eğer iman artabiliyorsa bu ziyadeliğin daha önce de belirtildiği gibi <Gülüyor> olmasıyla yani bu eğer yerine gelmezse bu itaatler, ziyadeleri yerine gelmesi o zaman <Gülüyor> eksiklik ortaya çıkar. Ee, Ebu Hureyre <Gülüyor> radıyallahu anh'ın rivayet etti hadiste Allah vesselam şöyle buyurdu. Müminlerin imanı en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Yani ahlak bakımından Demek ki ahlaka güzel olan imanı daha kamildir. Ahlaka güzel olmayan ise imanı bu manada eksiktir. Yani mevhumu muhalifi imanın eksildiğine delalet eder bu hadislerin. Yine Ebu İreyr'den gelen diğer rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Müminlerin imanı en mükemmel olanı ahlaka en güzel olandır ve sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davranan, davrananınızdır. Evet bunu da Tirmizi Hasan bir isnatla rivayet etmiştir sünneninde. Halimi diyor ki bu hadis ilgi olarak, bu söz güzel ahlakın imandan olduğunu, kişinin güzel ahlaklı olmaması, imanının eksikliğine delalet ettiğini ve müminlerin imanlarıyla birbirlerine üstün olacaklarını, yani mertebe bakımından birbirlerinden farklı olacaklarını gösterir. Bazılarının imanı diğerinden daha kamil olabilir. İsmail bin Reca babasından, aktarıyor. Mervan minbere çıkıp namazdan önce hutbe verince bir adam kalkarak Ey Mervan sünnete muhalefet ettin. Bayram günü minbere çıkılmadığı halde sen çıktın ve hutbeyi de namazdan önce verdin deyince Ebu Said el-Hudri radıyallan kim bu diye sordu. Oradakiler falan kişi dediler. Ebu Said şöyle dedi. Bu adam üzerine düşeni yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Yani bu etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir buyurdu. Evet, bunu Tirmizi ve Nesai, Ercan Müslüm rivayet etmiştir. Fakat bunun lafzında sanki iki rivayet birbirine karışmış gibi. Burada Bu konuda mahfuz olan, İki farklı rivayet şu şekilde, Merva'nın halifeler, e, imamlarından, onun görevlendirdiği imamlardan birisi, cuma namazındaki hutbede ellerini kaldırarak dua edince, bir genç Allah bu iki eli kırsın diye beddua ediyor. Ebu Said el-Hudri o zaman söylüyor bunu, bu genç kimdir, o üzerine düşeni yaptı, Kimdir münker görürse, işte buna eliyle, ona gücü etmezse diliyle, buna da gücü etmezse kalbiyle değiştirsin. Bu da iman en zayıfıdır. Hadisini aktarıyor orada. Bu o konuda bir hadis. Mervan'la olan e, meseleye gelince, Mervan normalde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bayram namazgahına minberin taşınması diye bir şey yok. İlk defa Mervan bunu yapıyor, minber getirtiyor ve bayram namazından önce hutbeyi yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazı hakkındaki sünneti önce bayram namazının kılınması, arkasından hutbenin yapılmasıdır. Ve Ebu Said El-Hudri Radiyallahu'nun bu konudaki sünneti hatırlatıyor. Yani Allah Resulü'nün sünneti budur. Yani siz muhalefet ettiniz. Mervan diyor ki, o yürürlükten kaldırıldı diyor. O uygulama yürürlükten kaldırıldı. Bundan sonra böyle yapacağız diyor. Ee, burada Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, orayı terk ediyor. Yani bu işin bidat olduğunu söylüyor ve bayram namazını kılmadan o ortamı terk ediyor. Şimdi e, bu hadiste kim bir münker görürse ifadesi i̇bn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette biraz daha uzun bir metinle geliyor. Müslüm bunları peş peşe zikreder iman bölümünde. Diyor ki i̇bn Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her peygamberin kendi etrafında onun sünnetlerine tabi olan havarileri vardı. Sonra bunlar vefat edince arkasından öyle nesiller geldi ki yapmadıklarını söyleyen, yani kendi amel etmedikleri herhalde başkalarına emreden ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler oldular diyor. İşte diyor kim bunlardan bir münker görürse buna el karşı çıksın. Buna gücü yetmezse delile karşı çıksın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz ki bu iman en zayıfıdır. Bundan ötesinde ise hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Dikkat edin bu hadis gerek Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bu hadisi delil getirdiği olay. Bunlar hep umumiyetle bid'at hakkında. Yani bugün insanların neredeyse münker olarak görmediği bidatler hakkında. Hatta siz bunun münker olduğunu söyleyip karşı çıktığınızda yani bidatlere karşı çıktığınızda işte fitne çıkarmak, ümmeti bölmek gibi şeylerle itham ederler. Neden? Derler ki işte siz kahvedekilerle uğraşın, içkicilerle uğraşın, işte namaz kılmayan falan filan münkerleri işleyenlerle uğraşın diyerek daha başka çeşit münkerlere yönlendirirler. Bunu münker olarak görmezler. Mesela bir tasavvufçu, şeyhini rabıta yapıyorsa buna karşı çıksan bunu münker olarak görmezler. Rüya ki ona karşı çıkmayı münker olarak görürler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bahsetti, garip başladı, tekrar garip haline dönecek dediği, insanların bir takım eylemleri sünnet edinip de, yani bir takım bidatleri sünnet edinip de, bu sünnet edindikleri, adet edindikleri şeye karşı çıkılınca sanki bir sünnete karşı çıkılmış gibi tepki vereceklerini Gördüğünüz zaman haliniz nice olur diye uyardığı konuda bu. Bugün insanlar şu hakikati bilmiyor. Kahvede ayla kayla boş işlerle uğraşan hatta kağıt oynayan, kumar oynayan hatta zina eden veya diğer büyük günahları işleyen kimse, bu kimsenin vebali bir vebal evet, büyük günahları işlemiştir. Fakat bundan ümmetin daha çok gafil olacağı bir şeye dikkat çekiyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişi demek ki Müslüm'de bu hadisi okusa düşünse, ardından Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın hangi olaya karşı çıktığını düşünse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en çok hangi konuda uyarıyor? <gülüyor> değiştiremeyeceğimiz, yani el ile değiştiremeyeceğimiz, dil ile değiştiremeyeceğimiz, buna gücümüzün yetmeyip de bazen imanın zayıfına razı olmak zorunda kalacağımız, kalbimizle buğz edeceğimiz münker ne burada? Anlatılan çok basit. Peygamberlerin havarileri vardı. Seçkin ashabı vardı. Bunlar emrolunduklarını yapar ve emir maruf nehyanın münkerde bulunurlardı. Yani olmaz gerektiği gibi davranırlardı. Bunların arkasından öyle bir nesil geliyor ki bakın kimler. Peygamberi temsil eden güya. Yani peygamberin varisleri olduğunu iddia eden bir kesimden bahsediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Yani insanlara emir ve yasakta bulunmalarına rağmen kendileri bunu amel etmez. Yani fasık bir guru, bir takım günahları işlerler. Fakat insanları sakındırırlar bundan. Ama kendileri işler. Diğer bir vasıfları, emr olunmadıkları şeyleri yaparlar. Emr olunmadıkları şeyleri yaparlar demek. Ayşe radialan hadisinde geldiği gibi kim emrimiz olmayan bir ameli de bulunursa o red Hadisine döner. Yani bidat mutlaka Karşı çıkılması gereken bir şeydir Ve buna karşı çıkmak imandandır Kişi buna karşı çıkmıyorsa Onda her dal tanesi kadar iman yoktur Yani ya eliyle karşı çıkacak Ya diliyle karşı çıkacak Bunlara gücü yetmezse kalbiyle buz edecek Kötü görecek onu çirkin görecek yani Buz ne demek Kalpte oluşan bir kindir kordur buz. Nefrettir Kalpte bir nefret O işten yapılan işten rahatsız olmak Adam bunu mesela bugün Kutlu Doğum Haftası yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda sünnetini en iyi bilenler veya bilmesi gereken insanlar, ilahiyatçı profesörler, hadisçi geçinen kimseler, fıkıhçı, tefsir alimi geçinen kimseler, bunlar bu konferanslarda briefing veriyor. Ve bunlar kitaplarında bu olayı anlatırken, buna benzer mesela bidatla ilgili olaylar anlatırken, mesela diyor ki, Kitabının adı İrşad, yani ümmet içerisinde hakka yönlendirme, doğruya yönlendirme metodu. Bir tane ilahiyatçı yazmış, ismi Süleymanoğlu'da. İrşad, İrşad metodu. İnsanlara emri maruf ve iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama metoduna dair kitap yazmış bir adam. Diyor ki kitabında, bunu aynen Diyanet'te, bu metodu aynen uyguluyor yani. Gerek İslam askobesinde, gerek ilmihallerinde, Diyanetin resmi politikası gibi e, bu tavır. Orada diyor ki, mesela Mevlit Töreni veya Miraç Kandili, evet diyor, bunlar diyor, dinde aslı yoktur, soyandan çıkmadır, bidattır. Yani bunun bidat olduğunu kabul ediyor. Fakat arkasından öyle bir şey kuruyor ki, yani hakkı mı söylüyor bu adam acaba, yoksa hakkı mı bulandırıyor? Diyor ki, şimdi diyor, insanlar diyor, boş işlerle uğraşıyorlar. Hiç olmazsa diyor, bugün de bir araya geliyorlar diyor. İşte Allah Resul'ün siyeri okunur. Allah Resul'ün sünnetleri hatırlatılır o gün diyor. Hayra çevrilir diyor. Yani güya bidat olduğunu söyledi bu adam. Hiç olmazsa bunu fırsata çevirelim diyor. Bidat bu. Yani bilen insanlar yani bildiği zannedilen veya bilen insan olarak sözüne itibar Edilen, o konuma getirilen insanlar hakkı güya itiraf ediyor ama o hakkı asla amel edilmez. Hatta sen bunun aksini söylesen, hayır madem bidatsa buna karşı çıkmalıyız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda net çizgisi var, net yasakları var, uyarları var ve dikkat edin, bu imanla bağlantılı. Yani iman ne? İnsanın hayatında Kendisi için imtihan olunduğu, kaybetmemez gereken, son nefesli ne kadar muhafaza etmesi gereken en önemli şey. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer kalbinde de buğz yoksa, hadi diğerlerine gücü yetmedi diyelim, eğer kalbinde de o işten nefret, buğz yoksa, kalbinde zerre kadar iman yoktur diyor. Hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. İmanı nef ediyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hardal tanesi kadar iman yoktur dediği bu kimselerin dünyadaki adı Müslüman Kimisi işte peygamberlerin varisi gibi öyle bir konumda bile olabilir. İşte hadis İbn-i Mesut hadisinde belirtildiği gibi. Mervan kim? Mervan Allah Resulü'nün halifesi pozisyonda olan kişi. Sahte halifelerden. Yani ısırıcı sultanlardan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Sapığın birisi bu hadisi Ahmet bin Hanbel'in ile ilgili eleştirince... Ee, tekrar üzerine düşünmek gerekti. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor Ebu Hureyir işte falanca Kureyş'in boyundan insanlar ümmeti melak edecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Bize ne yapmamızı emredersin diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Onları terk edin diyor. Ayrılın. Onlardan uzaklaşın. Bunlar yöneticiler, Emeviler. Yani Emevi hanedanı İslam ümmetine en büyük hainli yapmış kimseler. İşte bunların İlki Muaviye radıyallahu anh, ondan sonra işler daha bir sarpa sarmış. İşte Mervan'da bir i savunan birisi burada. Yani Ebu Said el-Hudir Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetini hatırlatıyor. O uygulamadan kaldırıldı. Artık bu yapılıyor. Bunu yaparken niyetleri ne biliyor musunuz? Yani Mervan hutbeyi bayram namazından öncesine alırken niyeti şu... Niyet samimi. Hani irşat kitabından böyle yazıyor dedik ya Süleymanoğlu'da. Aynı niyet. Diyor ki, insanlar diyor bayram namazını kılıyor, hutbeyi dinlemeden gidiyorlar diyor. İnsanlar bayram namazını kılıyor, hutbeyi dinlemeden gidiyorlar diyor. Halbuki Allah Resulü serbest bırakıyor. Dileyen kalsın, hutbeyi dinlesin. Dileyen gidebilir diyor. Allah Resulü serbest bırakıyor. Hutbeyi dinlemeleri için diyor, biz diyor hutbeyi bayram namazından önceye aldık. Masum bir. Gerekçe, kendince. Ama yani Allah Resulü'nün sünneti böyle mi? Değil. İşte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın tavrı bu. Orada bayram namazı farz bir namaz. O ortamı terk ediyor, gidiyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şu hadisine bakın ya. Yani ümmetimden bir tayfe diyor, şey, Kureyş'in şu boyu diyor, Emevileri kastediyor burada. Ümmetimi helak edecek diyor. Ne yapalım dediklerinde keşke onları terk etseler diyorlar Resulullah ve Vesselam. Bu kadar açık. Terk etseler dedik kimseler dikkat edin. Müslümanların emiri yani hilafet makamını işgal etmiş kimseler. Böyle pozisyonları var. Hak ile batıl birbirine girmiş durumda. Bugün işte basit görülen bidatlara karşı çıkmak mesela tesbih Tesbihi kimler taşıyor? Dindarlar taşıyor. Fasıklar taşımıyor. Yani Fasıklar da taşıyor da onlar başka türlü taşıyor. Ağlık için, efelik için başka türlü taşıyor. Ee, bizim daha çok karşı çıkmamız gereken, daha fazla karşı çıkmamız gereken bu dayılık için taşıdıkları tespihden ziyade dindarlık için, Allah'a zikretmek için taşıdıkları tespihlerdir. Bu daha önceliklidir. Neden? Çünkü öbürü zaten yolu belli. Yolunun pis bir yol olduğunu, Allah'ın dinine, Resul'ün dinine muhalif bir yol olduğunu kendisi de biliyor zaten. O itiraf ediyor. Kitaba sünnete açıkça muhalefet ettiğini o itiraf ediyor. Ama gelin de siz bir Sufi'ye anlatın veya cahil bir vatandaşa tesbihin bidat olduğunu anlatın. Ya ne var bunda? Allah'a zikrediyoruz işte. Allah'a zikrediyor ya. Bu masum gözüküyor. İşte ümmet içerisinde bidatler açık, aleni günahlardan daha bariz bir tehlike arz ettiğinde yani daha gizli bir tehlike arz ama daha büyük bir tehlike arz ettiğinden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada münkere karşı çıkmayı özellikle bid'at olan unsurlarla zikrediyor. Kişinin emrolunmadan yaptığı şeyler. Demek ki ibadetlerde, işte kaydenin delillerinden birisidir bu, İbadette asıl olan haramlıktır, men olunmaktır. Allah'tan ve Resulü'nden bir delil varsa o ibadeti yap. Yoksa uzak dur, kafandan ibadet çıkarma. Ben Allah'a yakınlaşayım diye böyle bir yol tutsam, senin ancak Allah'tan uzaklığını artırır ve şeytanın en çok sevdiği yol bu yol. Süfyan-ı Sevdiraym olan dediği gibi. Şeytan diyor, bid'ati e, tuzak olarak günahtan daha çok sever. İnsanların bid'ate düşmelerini günah günaha düşmelerinden daha çok ister. Neden? Çünkü günahkar olan kimse onun günah olduğunu bildiği müddetçe tevbe etmesi umulur. Veya Allah'ın onu tevbe etmeden de affetmesi mümkündür. Dilerse bağışlar. Ama bidat bidat öyle değil. Bidat din edinilen bir yoldur şirke giden bir yoldur Allah azze ve celle buyurur ki şura 21. ayetinde yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi Allah'ın meşhur bir şeyi kendilerine izin veren meşhur kılan bir ortakları mı var Allah azze ve celle kendisine ortak edinilmesiyle bir tutuyor bunu ortak ettiğim bu şey yani Allah'a ortak olarak sana bu işe izin veren kim? heva mı? kendi nefsinde olabilir mesela diyorsun ya işte Allah zikrediyoruz ne var bunda? bu heva Heva Allah'ın dışında tapılan bir ilahtır. Hevasını ilah edineni gördün mü diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Dünya olabilir. Adam Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir delil olmamasına rağmen insanların yapa geldikleri, mesela bir töreni var. Adamın cenazesi olmuş, ona mevlid okuyor. Ya şimdi gitmesen ayıp olacak. Onun hakkını... O benim işte falanca düğünme gelmişti, ben onun onunkine gitmesem şimdi hakkına girmiş olacağım, haksızlık etmiş olacağım. Ne yapıyor? Allah'ın hukukuna tecavüz ediyor bu sefer. Rasulün hakkına, Allah'ın hakkına bu sefer tecavüz ediyor, o hakkı çiğniyor, bunu umursamıyor. Dünya olabilir. Ondan sonra önder edinilen kimseler olabilir. Bunlar da mazeret değil. Allah azze ve celle Tevbe suresi 31. ayetinde alimlerini raiplerini Allah'ın dışında rabler edindiler diyor. Dikkat edin burada da alimlerini ve raiplerini diyor. Zorbalarını, despotlarını, yöneticilerini demiyor yani. Alimlerini ve raiplerini diyor Allah azze ve celle. Çünkü alimler ve raipler yani dini tahrif eden kimseleri önder edinip eee kitapla ve sünnetle Allah'ın gönderdiği vahiyle alakasını kesen kişiler. İşte günümüzde nasıl bizim aramızda bir hoca sınıfı vardır. Kitapla, sünnetle hoca meşgul olsun. Biz onlardan alırız diyen zihniyet. Aynı Hristiyanlardaki bu işte. Tevrat'ı, İncil'i bizim hocalarımız, yani alimlerimiz, raiplerimiz okur. Biz onlardan da iyi bilecek değiliz diyerek kendileri vahile irtibatlarını kesmişlerdi ve dinlerini bu sınıfa havale etmişlerdi. Fakat biz de bir kimse Rabbine, ibadete, Allah'a, kulluğuna yöneldiği zaman ona hoca denilir. Aslında bunları taklitten kaynaklanan bir psikolojidir bu. Hoca. Adam hoca değil sadece namaz kılıyor veya sadece sakal bıraktı. Hoca. Bu hoca. Hatta meseleleri olduğu zaman bir de buna sorarlar bir de onu saptırırlar. Bilmeden fetva vermesine sebep olurlar onu. Hoca ya o da. Hoca denile denile hoca zannetti zaten o da kendisini. Bilmediği konularda fetva vermeye başladı. Onun da ayağını kaydırdılar. Bu, bu alt yapı, yani ben, alt benliği işleyen, kitap elini taklitten kaynaklanan bir yapı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi bu ümmet onların yaptıklarını, Yahudilerin, Hristiyanların adımlarını birebir izleyecek. Bir ayakkabının diğer eşine, yani sağ tekinin sol tekine aynı benzediği gibi bu ümmet bunlara benzeyecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte her alanda benzeme böyle gerçekleşiyor. Bu hadiste bunun İmanın olmazsa olmazlarından olduğunu görüyoruz. Yine iman ile İslam'ın farklı şeyler olduğunu görüyoruz. İman ile İslam birbirlerinden farklı şeylerdir. Bu hadis bunu da ifade ediyor. Nasıl? Sizden kim bir münker görürse. Mesela içki içen bir kimse. Hadiste buyurulmuştur ki, içki içen kişi içki içtiği esnada mümin değildir. Hırsızlık yapan kişi çaldığı esnada mümin değildir. Zina eden kişi zina ettiği sırada mümin değildir. Bakın bunlardan iman nefyedilmiş. Kaldırılmış yani. O sırada en azından mümin değil. İman sıfat üzerinde değil. Ama İslam sıfatı devam ediyor. Yani o kişi kâfir olmuyor. Şayet kâfir olsaydı hırsızın eli kesilmez, boynu kesilirdi. Yani irtidadan öldürülmesi gerekirdi. İçki içen kimsenin İrtidaden öldürülmesi gerekirdi ama içki içen öldürülmez. Ona 40 sopa vurulur. Zina eden eğer bekarsa ona 100 sopa ve sürgün cezası uygulanır. Evli ise irtidaden değil yine recmen taşlanarak öldürülür. Yani bunlar kafir olmazlar. Buna rağmen bunlardan iman nef yedilmiştir. Fakat bir Müslümana uygulanacak ceza uygulanır bunlara. Burada da aynı şey geçerli. Bizzat içki içen veya hırsızlık yapan düşünün. Şimdi hadiste diyor ki Münkere eliyle karşı çıkmayan. Adam eliyle zaten o işi yapıyor. Hırzlılığı yapıyor veya içki içiyor. Bu konuda iman yok. Aleykümselam. Diliyle karşı çıkması lazım. Dilini de zaten o içki ortamında veya hırzlık ortamında belki hırsızlığı emreden bir eşkıya lideri bile olabilir. Diliyle de karşı çıkmaz. Söz konusu değil. Belki Allah'ın emrinin tam aksını emretme söz konusu. Yani bir nevi tavutluk. Allah hırsızlık yapmayın diyor. Bu tavut yani eşkıya lideri de tavutluk yaparak, Allah'ın emrine aykırı bir emir vererek hırsızlık yapın diyor elemanlarına. Eşkıya lideri Allah'ın emrine aykırı emirlerde bulunan bir yönetici konumundadır. Tavut konumundadır yani. Ama bu tekvir edilmemiştir, kafir olmamıştır. Kıkat dedim. Helal saymadığı sürece. Ondan sonra bununla biz e, ne eliyle ne diliyle çıkma görmüyoruz. Bu işi yapan adamın kalbiyle bu işe buz ettiğini de söyleyemeyiz. Dikkat edin. Mesela zina eden ve bu sırada zevk alan, içki içen, sarhoş olan, bundan zevk alan, zevkle içki içen adam. Pisliği zevkle yapıyor adam. Günahı zevkle işliyor. Bu adamın kalbinde bu işe e, buz var mıdır? Biz zaten buna şahit olamıyoruz. Elle karşı çıkmıyor. Dille karşı çıkmıyor. Zahiren de kalben bundan zevk aldığını zannediyoruz yani. Bunlardan iman nefretiliyor. Hardal tanesi kadar iman yoktur. Bir kimse de hardal tanesi kadar <gülüyor> iman olmaması İslam'ını e, bertaraf eder. Onda eğer hardal tanesi kadar iman yoksa o İslam ehli de değildir. Dikkat dedim buna. Ama biz buna kafir hükmü vermiyoruz. Dikkat dedim. <gülüyor> Neden? Çünkü burada onun Müslüman olarak kalmasına hükmetmeye o kimsenin işlediği o pisliği, haramı, büyük ya da küçük günahı helal saymaması yetiyor. Yani adam bu günahı işliyor ama onu helal saymıyor. Helal saymadığını nereden biliyoruz? Biz aslında bilmiyoruz helal sayıp saymadığını. Amelinden sanki helal sayıyormuş gibi adam durmadan faiz alıyor helal sayıyormuş gibi adam diliyle bunun helal olduğuna dair kalbine kalbinin itkanına şahitlik etmedikçe biz onun kafir olduğunu söyleyemiyoruz yani Allah bundan imanı nefh ediyor ama İslam vasfı üzere baki kalmaya bu gibi kimseler devam ediyor yani dünya hükmü bakımından Allah katında artık nasıl bir karşılık görür bunları en iyi bilen Allah'tır ama dünya hükmü bakımından bu Müslüman Evet, bu da gösteriyor ki, iman ile İslam birbirinden farklı şeylerdir. İman ile İslam birbirinden farklı şeylerdir. İslam, yani kişi ee, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle veya ben Müslüman oldum sözüyle İslam dinine giriyor. İşte kim bir toplum kalabalığını artırırsa onlardandır buyururlar ya hadiste. Kim Müslümanların sayısını, sayısal kalabalığını artırıyorsa, dünya hükmü bakımından burada. Yani Müslüman muamelesi görüyor. Kim de kafirlerin kalabalığını artırıyorsa, zahiren onlara imtisab ediyorsa, kalbinde iman bile olsa, sağlam bir imanı bile olsa, yani yakin üzere Allah'a iman etmiş birisi bile olsa, zahiren kafir muamelesi yapılıyor. Abbas Radyalan'ta olduğu gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlayacağız. Bu iman etmişti, Mekke'de kaldı, Hicret edenlerle beraber etmedi. O da bir tevil sahibiydi. Yani biz işte Kabe'nin hizmetkarlığı, görevleri bizdedir. Burada bunlarla meşgul olmak daha fazletli gibi tevillerde bulundu. Fakat imanını gizledi. Müslüman olduğunu gizledi yani bu adam. Harp, Bedir Harbi meydana geldiği zaman da müşrikler bunu zorla harbe çıkardılar. İmanını da gizlediği için bilmeş çıktı buraya. Bunlar arasında Allah Resulü'nün damadı Ebu As da var. Zeynep'in kocası. Ebu Las da vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar esir edilip de savaşın akabinde bunların durumu söz konusu edilirken Allah Resulü Abbas radıyallahu bir kafire uygulanacak aynı diyeti uyguladı. Ebu Las'a hakeza aynı diyeti uyguladı. Neden? Allah Resulü bunun iman ettiğini biliyordu. Ama zahiren kafirin safında yer alarak Müslümanların aleyhinde savaştı. İşte kim bir toplum kalabalığını artırıyorsa... Kafirin safında Müslümana karşı savaşıyorsa onun hükmünü giyer. Dünya hükmü bu. Allah katındaki hükmü ise kalpleri en iyi bilen Allah buna hükmedecektir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin ve çokça istiğfar edin. Yani istiğfar, bağışlanma dilemek demek. Gafere örtmek, bağışlamak demek Allah'tan sizi bağışlamasını dileyin. Zira cehennem ahalisinin çoğunun sizden olduğunu gördüm. Yani cehennemin halkının çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm. Buna kefaret olması için çokça sadaka verin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Aralarından bir kadın dedi ki yalan Resulü niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz? Neden kadınlar? Şöyle buyurdu. Çünkü siz çok lanet eder ve kocanızın yaptığı iyilikleri unutursunuz. Yani kocalarınıza nankörlük edersiniz. Aklı ve dini eksik olup da aklı başında olan erkeklerin aklını çelen sizin gibisini görmedim. Yani kadınların aklı ve dini eksiktir. Buna rağmen aklı başında erkeklerin aklını çeler. Kadın dedim mi aklı başındaki erkeklerin aklı başından gider. Bunu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadın dedi ki, yalan Resulü, aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, aklın noksanlığı, iki kadının şahitliğinin, bir erkeğin şahitliğine bedel olmasıdır. Kadının günlerce namaz kılmadığı, Ramazan'da uç tutmadığı olur. Bu da dininizin eksikliğidir. Bakın, imandaki, dindeki eksikliği, ameldeki eksikliği zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah ondan kaldırmış yani hayız döneminde belli dönemlerde orucu ve namazı kaldırmış orucu kaza eder ama namazı kaza etmez İşte bu dininizin eksikliğidir diyor diğeri aklınızın eksikliği burada e, B.H. Kerimullah'ın hadisi burada zikretmesinin sebebi işte burada dinin eksikliğine zahiri amelleri e, onların belli bir müddet yapamıyor yerine getiremiyor oluşlarıdır burada e, iman ile İslam arasındaki farklılığa ve imanın artıp eksilmesine delil olan hadislerden birisi. Yine burada sünnet inkarcılarının kadının işte hayızlı hallerinde namaz kılması gerektiğini iddia etmelerine bir reddiye vardır. Yani olması gereken budur. Ama oruçluğa gelince mesela orucu kaza etmesine gelince Muazze radıyallahu anh'a'dan geliyor. Hatta evet, Ayşe radıyallahu anh'a dedik ki neden biz orucu kaza ediyoruz da namazı kaza etmiyoruz? O da diyor ki sen haruri misin yoksa? Sen harici misin? Yani şu hariciler o zaman hadislere muhalefet ediyorlardı. Hadis inkar ediyorlardı. Karşı çıkıyorlardı. Sen bu harurilerden misin yoksa diyor. Allah Resulü bize oruçları kaza etmemizi emrederdi ama namazları kaza etmemizi emretmezdi. Yani bu şu aslı gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken kadınlara namazı kılın diye emretmedi. Orucu da emretmedi, oruç tutun diye ama orucu kaza etmesini emrederdi. Ama namazın kazası emredilmedi. Yine bir asla daha dönüyor bu. İbadetlerde asıl olan haramlıktır. Allah Resulü emretmedikçe işte oruç kaza ediliyor madem kıyas yapalım namaz da kaza edelim namaz daha önemli demediler. Ve aksini söyleyen, aklı yorumlarla orucu kaza ediyoruz da neden namaz kaza etmiyoruz diyene de sen haruri misin diyor, sen harici misin? Yani şu bidat elinin yolunu tutanlardan mısın? Sahabenin tepkisi bu. Evet, yine hadisin baş tarafında e, aklınızın noksanlığı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ali Bulamaç gibi bazı meal yazarlarının eskiden dipnotlarında vardı mealinde. Sonradan kalkmış galiba. Bakara suresinde kadının e, şahitliği meselesinde adam dipnot düşmüş. Diyor ki işte eskiden kadınlar okuma yazma bilmezdi. Bu yüzden iki erkeğin şey iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk de şimdi kadınlar okuma yazma öğrendi. O yüzden bu böyle değil. Artık bir kadının şahitliği de bir erkeğin yerine geçer gibi tuhaf yorumlarda bulunuyorlardı. Hiç alakası yok bununla. Yani bu hadiste de belirtildiği gibi bununla hiç alakası yok. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin erkeklerde ve kadınlarda yarattığı farklı tabiatlar sebebiyle e, yaratılış bakımından da artık inkar edilemez, biyolojik olarak da tespit edilmiş bir vakadır bu. Böyledir. Hissiyatlı oluşları şahitlik bakımından e, bu şekilde davranmalarını gerektirmiştir. Şeriatın zahiri budur. Yani bazen istisnai durumlar olur. Bazı erkekler kadından da beter hissiyat sahibi olur. Bunların şahitliği dinde kabul edilmez. Yani iki kadının şahitliği olarak da sayılmaz kıyas yapılıp da. Bilakis kişi dindar, takvalı birisi bile olsa, eğer onda aşırılık varsa, hissi hareket varsa, olaylara yaklaşır mı? Mesela bir şeyi beğenirken aşırılıkla beğeniyor. Kötülerken de aşırılıkla kötülüyor. Yani haddinden fazlasıyla kötülüyorsa bu kimsenin şahitliği dinde kabul edilmez. İsterse takvalı birisi olsun. Yani ibadet ehli salih bir kimse bile olsa eğer aşırılık varsa böyle birisinin şahitli dinde kabul edilmez. Ama e, kadına gelince kadının şahitli yarım erkeğin yani iki, iki kadın şahitli bir erkeğinkine denk gelecek şekilde ancak e, böyle kabul ediliyor. Bir kadın erkek gibi hissiyattan uzak basiretli olsa o kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine geçmez. Yani şeriat böyle konmuştur. Bu konular e, insanları yaratan, kadını da yaratan, erkeği de yaratan, alemlerin Rabbi tarafından böyle hükme bağlanmıştır. Yani yaratan elbette yarattığını herkesten daha iyi bilir. Bu yüzden bu e, Naslarda belirtilen hususu desteklemek için tarihi vakaları, biyolojik vakaları veya fizyolojik vakaları delil getirmeye biz hacet duymuyoruz. Bunlar olsa da olmasa da Rabbimizin emri bu şekilde. Bunlarda işte Kur'an mealine bu müdahaleyi yapacak kadar kendi ahmaklıklarını, yani kendi dinlerinden adeta intikam alır gibi, yani müsteşliklerin bile cesaret edemediği şeyleri maalesef Kur'an meallerine düşebiliyorlar bu tarz sözleri. Evet, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan gelen diğer rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala cennet ahalisini cennete koyacak. Ve dilediğini de rahmetiyle cennete koyacak. Cennet ahalisini cennete koyacak. Sonra dilediğini rahmetiyle cennete koyacak diyor. Cehennem ahalisini de cehenneme koyduktan sonra bakın, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir. Kardal tanesi kadar iman bulunanı cehennemden çıkarın. Bunlar kavrulmuş, kömür olmuş bir halde çıkarılırlar ve hayat nehrine atılırlar. Selin getirdiği yığındaki tanenin bitmesi gibi bunlarda biterler. Yani yeşillik nasıl işte su akıp da oradan taptaze, taze bitiyor o şekilde biterler. Onu görmez misiniz? Nasıl sarı ve kıvrılmış bir vaziyette biter. Yani taze bir şekilde biter diyor. Bukhari'yi de rivayet etmiştir bunu. buharide daha uzun ayrıntılar da var. Mesela abdest bablarında geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki lafzında e, melekler bu cehennemde kömür gibi olmuş bu kimseleri alınlarındaki secde izlerinden tanırlar. Yani cehennem onların bir tek oralarını yakmamıştır lafzı da geliyor. Halimi diyor ki, bunun manası tevhidin yanında kalbi etkileyip karşı koyacak bir korku, boşuna ümitlenmesine sebep olacak umudun olmamasıdır. Böyle bir kişi dünyaya dalıp ahireti unutmuştur. Yani bu kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kişi. Tevhid var ama kendisini... Kalbi etkileyip de karşı koyacak. Korktuğu şeylere karşı karşı koyacak bir şey yok. Bu korkusu galip gelerek ne yapıyor? Tevhidin gereği olan, dinin gereği olan işlerden geri kalıyor. Veya umudun eksik kalmaz. Mü'minde olmazsa olmaz iki binek. Korku ve ümit. Yani bunlar dengede olmalı. de bu dengenin bozulması, korkunun galip gelmesi... Veya ümidin korkuya galip gelmesi. İkisi de kişiyi ateşten nasiptar kılacak şeylerdir. Nasıl? Olması gereken nedir? Bu konuda olması gereken geçmişte işlediği kötülükler hakkında Allah'ın bağışlayacağını ümit etmesi gerekir. Geçmişte işlediği kötülükler hakkında korku galip gelirse Allah Azze ve Celle hakkında kötü zanına düşer ve küfre kadar gidebilir bu kişi. Yani Allah benimki benim gibi birisini bağışlamaz der ondan sonra. Ve Nasılsa ben battı balık yan gider hesabı o minval üzere hayatına devam eder. Onda ümit bulunmaz. Korkusu ümidine galip gelir. Tamamen galip gelirse yani Allah hakkındaki hüsnizanını ortadan kaldırır bertaraf ederse Allah korusun bu küfürdür. Yine ümit eğer gelecekte işleyemeyi düşündüğü kötülükler hakkında olursa Allah nasılsa gafurdur, rahimdir, başlayıcıdır deyip Günahlara böyle boş bir ümitle, e, temenniyle yaklaşıyorsa, korkusuna galip geliyorsa bu kimsede helak olur. Bu korku tamamen kaybolursa bu Allah korusun küfürdür. Yani Allah korkusunun tamamen kaybolması küfürdür. Bundan Allah'a sınırız. Birakis müminde olması gereken korkun da ümidin de dengede olması bunu muhafaza edebilmek için de şöyle düşünmesi gerekir. Allah geçmişte işlediklerim hakkında elbette gafurdur, rahimdir. Bundan sonra ben önüme bakacağım. Ölümde olanlar hakkında da ben Allah'tan korkarım. Onun intikamından, onun azabından korkarım diyerek kötülüklerden veya emri yerine getirmemekten sakınır kişi. Bu sayede korku ve ümidi dengede de tutar. Bu denge bozulursa işte kişi fosko isyana ve batıl işlere düşer. Evet böyle bir kişi dünyada alıp ahireti unutmuştur. Kişi bu özellikleri üzerinde taşırsa sadece kalbindeki tevhide sahip olur ve imanını artıracak kapılara, amellere sahip olmaz. Sadece kalp ile tasdik edilen iman, amellerle de tasdik edilen imandan daha zayıftır. Sadece kalpte kalan iman azalarla desteklenmedikçe bundan daha zayıftır. E, kişi bu durumda olursa iyilik terazisi hafif olur. Şehadetleri, amelleri artınca ise terazisi ağırlaşır. Yani imanına şahit olan amelleri artarsa onun terazisindeki amelleri de artar. İmanın bir başka yönü de en aşağı mertebede olan imandır ki bu durumdaki kişi şüpheye düşürülmeye çalışılınca şüpheye düşer. Yani ona bir şüphe atılınca imani meselelerinde şüpheye düşer bu kişi. Diğer bir iman ise yakini yüksek olan imanıdır. Bunun terazisi ağır basarken diğerinin terazisi hafif basar. İmanın bir başka yönünde kuvvetli delil ile sahip olunan imandır. Delillerle sahip olunan imandır. İmanın bir başka yönünde birinin söylemesi ve haber verme sonucu elde edilen imandır. Birincisinin terazisi ağır basarken yani kendisi bizzat delilleri araştırarak fıtri delillere yönelip e, bu delillerden dolayı iman eden kimseyle birisinin yani sadık, güvenilir birisinin verdiği habere binaen iman edenin imanı yakini elbette bir olmayacaktır. Bu da insanların iman meselesinde birbirinden farklılık gösterebileceğini, birinin diğerinden fazla olabileceğini gösteren bir husustur. İmam Ahmet der ki, isnadını veriyor, Ebu Üreyi radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ümmetim için yakin zayıflığından başka bir şey için korkmam buyurmuştur Allah Resulü. Yani ümmet hakkında yakin zayıflığından korkuyor. Yakin, ilimde bir mertebe. Yani yakin mertebesi, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin yani ilim asgari olarak yakinle oluşur. Yakinden aşağısı artık zandır. Ne kadar kuvvetli olursa olsun zandır. Yakin ilmin, yani ilmel yakin en düşük mertebesi bilmenin. İlmel yakin güvendiği haberlerle bir kişinin bir şeye itikad etmesi. Bir şeyi güvenilen bilgilerle delillerle bilmesidir. İlmel yakin. Aynel yakin Bundan daha kuvvetlidir, sarsılmaz bir şekilde bunu bilmesidir. Yani görerek, mesela e, ilmel yakine Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den aldığı vahiyle kavmi tekrar işte putlara döndü. Bunu Allah Azze ve Celle'den işliyor, en güvenilir haber, Allah'ın haberi. Ama haber, iştilen bir şey. İştilen bir bilgiyle oluşan bu ilim ilmel yakindi Musa Aleyhisselam'da. Fakat ne zamanki gözleriyle gördü, işte buna ayn-el-yakin deniliyor. aynı göz demek. aynı el yakin bizzat müşahede etmek yani. Gözleriyle görünce öfkesi depreşti ve öfkeden elindeki levhalar yere attı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. İşitmek, yani haber almak görmek gibi değildir diyor. Yani gören kimsenin işlerinden, sadece işterek bilenden işte yakındaki mertebesi daha büyüktür. Burada hakk yakine misal verilecek olay ise, Bizzat o kavmin içinde olan Harun Aleyhisselam'ın durumudur. Çünkü bizzat o şeyin içerisinde. Yani o daha üstün bir mertebe. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın korktuğu şey, ümmet hakkında korktuğu şey yakin zaafıdır. Yakinin zaaflaması, zaafa uğraması şu demek. Yani kişi deliller üzere iman etmiyor. Amelleri deliller üzere değil. Şüphe üzere, zan üzere zı, kimisinin e, ki kuvvetli zanla binaendir. Kimisinin ki zayıf zanına binaendir. Bazısı vardır ki buna mürtabın imanı denilir. Mürtab e, rahip kelimesinden gelir. Şüpheli kimse, şüphe eden kimse. Yani bu kimse der ki işte ben böyle bir ortamdayım. Mesela benim babam böyle bir mescide geliyor, cemaate geliyor. Ben de onun yanında geliyorum. Eğer bunlar kurtulursa Dünyada da ahirette de işimiş. Eğer bunlar kurtulacak bir cemaat değilse buradakiler en azından dünya yoluna gider. Bu mürtabın imandır ve Allah katında makbul değildir bu. Bu münafın imandır aynı zamanda. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bera'a bin Azib radiyallahu anh'ten gelen rivayette, Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste kabir e, sorgusunu anlatırken bir mümin kimsenin verdiği cevaplardan bahsediyor. Bir de münafık kimsenin verdiği cevaplardan bahsediyor kabir sorgusunda. Buna derler ki mümin kimseye, şu alan hakkında ne diyoruz? O der diyor ki mümin kimse, <gülüyor> o Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Allah'ın Resulüdür. <gülüyor> Nereden bildin? O bize Allah'ın kitabıyla geldi, delillerle geldi. Ben de ikrar ve tasdik ettim der. Müminin cevabı bu. Ve bu kimsenin kabri gözünü alabildiğince genişletilir bu sorgunun akabinde Münafığa gelince şu adam hakkında ne diyorsun? Onun verdiği insanlar ne diyorsa ben de onu diyordum der. Bunun üzerine onun kafasına bir balyoz indirirler. Bu sorgu melekleri deniyor bu hadiste. Bakın bu burada münafık. Muhammed Aleyhisselatü vesselam şeklen, zahiren, yani dünya Müslümanı olarak kabul etmiş, kendisini İslam'a nispet etmiş bir kimse. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne biliyorsun? İşte insanlar ne diyorsa ben de onu diyordum, Allah Resul diyorlardı, ben de Allah Resul dedim. Bu. Bu mürtabın imandır ve ancak dünyada işine yarar. Ahirette daha ilk basamakta, kabir, berzah solgusunda kaybeder, Allah korusun. Allah Azze ve Celle'nin bugün size dininizi kemale erdirdim, ikmal ettim. Mayda 3. ayeti ve bu manada vardı olan rivayetler, imanın artıp ile ilgili söylediklerimize ters düşmez diyor. Çünkü bugün size dininizi bütünledim, ikmal ettim, tamamladım. Ayetin manası, bugün size indirdiğim hükümleri tamamladım. Daha önce size farz kılmadığım şeyi emretmeyecek, farz kıldığım bir şeyin de farzlığını kaldırmayacağım demektir. Bundan sonra artık hükümlerde ağırlaştırma veya hafifletme, neshetme ya da değiştirme olmayacaktır şeklindedir. Mana bizim amel açısından dinimizin tamamlandığı şekilde, şekilde anlaşılmamalıdır. Yani din kemale erdirildi. Bizim ferdi manada amellerimiz, imanlarımız kemale erdirildi. Değil bunun manası. Sen bu dinden ne kadar amel edersen o kadar imanını artırırsın. Eğer durum böyle olsaydı ayete muhatap olanlardan imanlarını artırmak için amele devam etme sorumlulukları düşerdi. Bir daha ne namaz kılarlar ne başka bir şey yapmaları gerekmezdi. Çünkü din tamamlanmıştır ve kemale erene artık bir şey eklenemez. İmana devam etmek Mükellefiyetleri devam eden amelleri yapmaya devam etmektir. Dinin bütünlenmesi, kemale erdirilmesi demek artık amellerin tamamlandığı ve yapılmaya gerek kalmadığı manasında değil. Şer'i hükümlerin tamamlanması manasındadır. Tarık bin Şahap diyor ki, Yahudilerden bir adam Ömer bin Hattab radiyallarına şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Sizin kitabınızda okudunuz öyle bir ayet vardır ki eğer bu ayet bize nazil olsaydı o günü bayram ilan ederdik dedi. Ömer radıyallahu hangi ayet diye sorunca Yahudi bugün size bütünledim, ikmal ettim, üzeriniz olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim ayetidir dedi. Maide 3. ayet. Ömer radıyallahu dedi ki biz o günü ve ayetin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arafat'ta Cuma günü nazil olduğu mekanı biliyoruz karşılığını verdi. Evet Bukhari ve Müslim'de rivayet ettiler bunu. İman artıp eksileceğini söyleyenlerden bazıları şöyle dediler. Bir kötülük işlendiği zaman daha önce yapılmış olan iyiliklerden aynı miktarda silinir. Böylece kötülüklerin iyilikleri yok etmesiyle bazılarında sadece amelden yoksun bir iman kalır. Bu kişi de ebedi olarak cehennemde kalmaz. Bu kişinin işi Allah'a kalmıştır. Eğer Allah dilerse rahmetiyle veya şefaat edenlerin şefaatiyle bu kişiyi affeder, isterse de günahlarından dolayı ona azap edip sonra cennete koyar. Böyle söyleyenlerden bazıları bu sözlerine şu ayeti delil gösterdiler. Ey iman denler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Hucurat Suresi ilk ayetleri. Neden bu ayetleri getiriyorlar? Çünkü devamında buyuruyor ki bu ayetlerin farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Demek ki diyor bazı münker ameller imanı eksiltiyor. Yani hayırlı amelleri iptal ediyor. Eksiltmesine bu da değildir diyorlar. Bununla sesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sesinin üstüne çıkarmanın masiyet olduğu, böyle yapanın yüksek olan imanının düşeceğini ve amellerinden bir kısmını yok edeceğini kastettiler. Yine şu ayeti de delil gösterdiler. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp İnsanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi sadakalarınızı başa kalkma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Yani kişi sadaka veriyor. Bu bir iman ameli. Hayırlı bir amel. Sonra sadaka verdiği adama başa kalkıcılık yapıyor. Bak ben sana şöyle sadaka vermedim mi, şöyle hayırda bulunmadım mı diyerek ne yapıyor? O amelini boşa çıkarıyor. Bak bu kötülük o diğer iyiliği sildi. İşte... Masiyetler imanı böylece eksiltir kanaatinde bu kimseler. Halimi diyor ki, bu ayeti delil olarak gösterenlerin dediğinden başka mana çıkabilir. Yani bu sadece buna delalet etmez. Yani bu konuda müteşabih olabilir. Bu durumda mana şöyle olur. Ey muhacirler! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hicret etmeniz, ey ensar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i barındırmanız. Sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygısızlık edip sesinizi onun sesinin üstüne yükseltmenize sebep olmaz. Eğer böyle yaparsanız daha önce Allah rızası için hicret etmeniz ve onu barındırmanız ve yardım etmeniz sizin bu güzel şeyleri başka maksatla yaptığınızı gösterir. Ve bu sebeple yaptıklarınızdan dolayı sebep alamazsınız. Yani niyetlerinizi Bozmaz, bozması e, tehdidi vardır demek istiyor. Bu ayet şumanaya da gelebilir. Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Böyle yapmanız ona karşı haddi aşmanıza ve hafife almanıza sebep olur. Ve böyle yapmakla küfre girersiniz ve amelleriniz boşa girer, gider. Ancak tevbe edip tekrar Müslüman olursanız o zaman başka. Yine sadakalarınızı başa kalkma ve eza etmekle boşa çıkarma manayetinden kast edilen başa kalkma sadakayı boşa çıkarmaz. Sadakayla kişi Allah'ın rızasını kazanmayı kast eder ve kişi bunu yaparken sevap kazanmayı umar. Sadaka veren verdiği kişinin başına kalkıp eziyet ederse böyle yapmakla verdiği sadakayı Allah için vermiş olmaktan çıkıp sadaka verdiği kişi için yapmış olur. Yani hediye ile sadaka arasında fark budur zaten. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadaka haramdı ama hediye caizdi. Sadakada amaç nedir? Allah'a razı etmektir. Hediyede amaç, hediye verdiğin kişiyi razı etmektir. Burada e, müellif diyor ki, yani halimi diyor ki, dolayısıyla ayette kast edilen mana asıl niyetlerinizin ortaya çıkmasıdır. Demek siz Allah'a razı etmek için değil de sadaka verdiğiniz kişilerin gönlünü kazanmak için ya onlardan bir menfaat elde etmek için bunu yaptınız. Bu yüzden amelleriniz boşa çıkar. Yani evveliyatından çürük olduğu ortaya çıkar demek istiyor. Halimi bu açıklamayı yaptıktan sonra şöyle dedi. Bu sözün eleştirilecek bir yönü de şudur. Müminin kötülüklerinin cezası sonsuz değildir. Sevaplarının mükafatı ise sonsuzdur. Çünkü mümin kişi iman ile öldükten sonra Kötülükleri varsa ve bundan dolayı cehenneme girmesi takdir edilmişse orada azabı sonsuz değil. Günahların yanar ve e, o kimse cennete sokulur. Fakat sevaplarının karşılığı sonsuzdur. Yani cennet. Çünkü sevapların karşılığı olarak ebedi olarak cennet vardır. Müminin yapmış olduğu kötülüğün karşılığı olarak geleceği belli bir müddete bağlı olan yani sınırlı cezanın sevaba galip gelmesi düşünülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim av köpeği veya koyun köpeği haricinde bir köpek beslerse her gün onun amelinden iki krat eksilir sözü de amellerinin sevabından her gün iki krat eksilir manasındadır. Bu hadis İbn Abbas'tan gelen çoğu rivayetlerde ecrinden bazılarında amelinden şeklinde gelmiştir. Bu günah sebebiyle amelinin sevabının bir kısmından mahrum olur. Biz de Allah Teala'nın mümini bazı iyiliklerinin sevabından mahrum ettiğini bazı günahı veya günahlar sebebiyle sevaplarını eksilttiğini garip karşılamıyoruz. Biz şöyle diyenin sözünü garip karşılıyoruz. Günahlar itaatleri boşa çıkarır veya onlardan alınacak sevapları yok eder. Yani bizim reddettiğimiz görüş bu görüştür. Çünkü bu konuda ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Müminlerin cennette ebedi kalacaklarının bilinmesine rağmen böyle olması da mümkün değildir. Allah en doğrusunu bilir. Evet. Ahmet bin Hambel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini rivayet ediyor. Müflis kimdir diye sorduğunda sahabe, bizim aramızda müflis yani iflas eden kişi, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz benim ümmetimden iflas etmiş olan o kimsedir ki, kıyamet gününden namaz, oruç, zekat gibi birçok ibadetlerle gelir. O falana sövmüş, falan kimseye iftira etmiş, falanın malını yemiş, firanın kanını dökmüş falana vurmuş olarak gelir. Sonra onun bu sevapları bu kimselere verilir. Eğer üzerindeki hakları ödenmeden önce iyilikleri tükenirse yani hayırlı amelleri biterse onların günahları alınır ve bu kimsenin üzerine yüklenir. Ondan sonra da cennete sürülür diyor. Bu hadisi günahların sevapları yok edeceğini söyleyenler delil kabul etmişlerdir. Allah en doğrusunu bilir ama bana göre mana şudur diyor halimi, bu kişinin sevapları, sevapları günahlarını karşılayacak duruma gelinceye kadar hasımlarına verilir. Eğer sevapları yani günahlarını karşılayacak olan dışındaki sevapları biterse, onların günahlarından alınıp kendisine yüklenir ve Allah ona mağfiret etmezse, bağışlamazsa bunlar sebebiyle azap çekmesi için ateşe atılır. Bu günahların cezası bitince de ebedi kalacağı cennete konulur. Ancak sevaplarından hasımlarına verilirken, günahlarının karşılığı olandan daha fazlası verilmez. Çünkü böylesi bir şey allah Teala'nın kıyamet gününde mümin olarak huzuruna çıkan kişilere has bir lütfudur. Evet, Allah izin verirse 34. hadis, daha sonraki hadisler yine imanın artıp eksilmesiyle alakalı deliller. Bir sonraki derse bırakalım inşallah. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir nevzu var mı? Hocam, bu ayet var ya, ey iman edenler seniz feyzo, mesela sen üzerinde çıkar koyun diye. Tabii. Evet. Onun e, tefsirinde nasıl geliyor? Şimdi, e, sebebi nüzulü, bazı kimseler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın odalarına geliyorlar, yani Bedevilerden bazı heyet temsilcileri, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın odasından çıkması için kaba davranışlarda bulunuyorlar. Ee, Allah Azze ve Celle de bu ayeti indiriyor. Sahabeden bir tanesi e, gür sesli birisiymiş hatta. Bu ayet onu çok korkutuyor, ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında e, hatta sesini o kadar kısıyor ki Allah Resulü ne dediğini anlayamayacak hale geliyor artık onun onun hakkında olmadığı bildiriliyor da öyle rahatlıyor. Şimdi burada mesela baş tarafından alacak olursak La tuqaddimu beyne yedellahi ve rasulih yani Allah'ın ve rasulünün önüne geçmeyin iman denler burada peygamber aleyhisselatı sama eziyet verilmesi yasaklanıyor onun önüne geçilmesi yani kitabın ve sünnetin önüne geçmek ilk ayette bu vurgulanıyor Mücahit Rahimullah böyle açıklıyor bunu yani kitap ve sünnetin dışında bir şeyi Allah ve Resulü'nün önüne geçirmektir. Bir kimse kitabı ve sünnete rağmen başkasının görüşlerini amel ediyorsa bu ayete muhaliftir diyor. Ondan sonra Peygamber'e eziyet vermek, herhangi bir şeyi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden üstün tutmak. Artık bizim için geç olan kısmı burası. Yani bizim sesimizle ona eziyet vermemizden ziyade başka tür sözleri, başka tür görüşleri, kıyasları, reyleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, Getirdiklerinin üstüne çıkarmak manasına gelir ve kişiyi işte imandan boşa çıkaracak şeyler, tehlikeler bunlar. Peki şeyi inanmayacağız bu bazı günahlardan ötürü cevaplar biliyor Şimdi oradaki doğru görüş nedir yani? bu, bu burada doğru görüş şu aslında bazı işlenen kötülükler sebebiyle imanın eksileceğine dair bir nas gelmemiştir. Yani böyle bir ne bir Kur'an ayeti ne bir hadis-i şerif var. Sadece burada söylenecek şu bir kimse imanın gereği olan amelleri yapmazsa e, otomatikman yani mevhumu muhalifin zorunlu bir gereği olarak bu kimsenin imanı eksik kalır. Yapana göre eksiktir. Mesela yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak. Bu da imandandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Bir mümin bunu yaptı ve imanla artırdı bu. Ve sen de gördün, yapmadan geçtin, ne oldu? Ona nazaran senin imanın eksik kaldı. Yani biz iman artması ve eksilmesi derken Selef'in kabul ettiği şey bu. Yoksa kişi günah işlediği zaman bunun imanı eksilmekte, bunu yani Selef benimsememiş. Son, son süreli mevcut. mevcut olan iman eksik yani? İşte iman, iman asgarisi, La ilahe illallah. En üstünü denilen şey bu. Buna girdi mi bir kimse, o hardal tanesi kadar imana sahip oluyor en azından. Asgarisi bu. Bunun üzerine eklediği her şey onun imanını artırır. Eklemese iman eksik kalır. Haya imandan bir şubedir. Hayalı ise, hayanın gereğiyle davrandığı zaman ki haya başlı başla mesela haya tek bir amel değildir. Midenin bir hayası var. Ağzın bir hayası var, gözün bir hayası var, kulağın bir hayası var, elin bir hayası var. Haya çok geniş bir şey. Şimdi dolayısıyla hayanın e, bu şubelerini kişi yaptıkça e, o konuda mesela haya sahibidir. Yani imanı o konuda tamdır. Midesi konusunda, yedikleri içtikleri konusunda hayalıyken kişi haramdan sakınırken gözünün baktıkları konusunda hayasız olabilir. Dilinin konuştukları konusunda hayasız olabilir. Ama haya genel. Bir kimseden haya tamamen kaldırılmışsa bu imanla eş değer. Dikkat edin bakın. Haya kelimesi hayattan gelme. Allah azze ve celle'nin haya sahibi oluşu, oluşu anlatılırken az şerhte hayyun sittirun buyuruluyor. Sittir örtücü olması. Hayyun haya sahibi olması demek. Haya hayattan gelir. Haya kalbin hayatıdır. Haya gitmişse, haya tamamen yok olmuşsa o kimsenin kalbi ölüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alem, yani bu benim düşüncem benim anladığım şey kadınların yanına girmeyin buruyor hamma ne dersin dediklerinde yani kocanın akrabalar rahat girer ya adete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hamma ölümdür diyor bu ölüm aslında bu hayanın ölümü olsa gerek yani kalbin ölümü bir nevi çünkü kişi kendisine namahrem olan kişilerle beraber buluna bulma bu haya zamanla ölür bir gün bakışı ölür, bir gün kulağıyla ve dinlediği şeylerin hayası ölür. Öbür zaman işte eliyle et yaptıkları, başka bir zaman ilerleriler de Allah korusun iş cinsel ilişkiye kadar götürür. Bu kalbin ölümüdür esasında. Bir insanda haya eğer alınıp çekilip alınırsa diyor İbn Abbas'a yalanmadan gelen rivayette iman da onun peşinden gider buyruluyor. Haya bu açıdan çok önemli. Yani aynı iman şubeleri olduğu gibi haya da şube şube. Dolayısıyla kişi hayanın bazı şubelerinde haya sahibiyken bazı şubelerinde hayasız olabiliyor. Dolayısıyla imanda eksilme, kişiler arasında haya farkı, e, farkı olabiliyor. Bu yüzden mesela Ömer radıyallahu anh, Öbekir radıyallahu anh geldiği zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam toplanmıyor da Osman radıyallahu anh gelince kendine bir düzen veriyor. Meleklerin haya ettiği kişiden ben de haya ederim diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sonra. Bu şu manada değil. Ömer radıyallahu hayasız daha aşağı. Ebu Bekir radıyallahu anh, hayasızdı manasında değil. Veya Allah Resulü onlara karşı davranında daha önceden hayasızdı demek değil. Ama bunun mertebeleri vardır. Osman radıyallahu anh bu vasfıyla diğerlerinden daha üstün gelmişti. Son hadis söylediniz ya hocam. Hani kıyamet gününde kişinin günahları anıdır. E, İflas eden, saat, eden kişi. Eee, evet. isim söylediniz ya. Evet. Bu azmiyesi olduğu soruya masluk dedik. Yani bunu o manadı e, görmüş ya kitabı yazan Fahri Hazari. O manaya da gördü değil. Yani bu bu da burada delil getirilemez diyor. Çünkü e bunu nasıl anlamalı? Sorun bu yani benim. Yani yaptıklarının karşılığı anlaman gereken o yani. <gülüyor> yani bu şiirdeki ne? Ya bu kimsenin imanını yok edinceye kadar eksilten bir şey değil bak. Bunun hiçbir ameli kalmıyor. Cennete sürülmesem emredildi ama ebedi cehennemliklerden değil bu. Çünkü iman aslına sahip. Yani siz bunu tohum gibi düşünün. Ki Kur'an-ı Kerim'de buna misal veriyor Allah azze ve celle. Yani bir tohum ekersin. O tohumu sular, yetiştirirsen güzelce serpilir, ürünler verir yetiştirmesen tohum olarak kalır. Asgarisi bu işin. Yani Allah hiçbir şeyi ne evet. konuşmadan onu imanın aslı olarak kalıyor. Bunun söylemesi. Mesela bak İbban bin Malik rivayetinde o Malik bin Duha'şin aramızda yok deyince oradan birileri diyor ki bırakın şu binafa diyor. O işte cemaate gelmedi diyorlar. Böyle söyleme diyor. Ne biliyorsun? Belki diyor o la ilahe illallah dediğinde bunu ihlasla söylemişti diyor. Yani La İlahe illallah sözünü ihlas ile, samimiyetle söylüyor bir kişi. Bununla İslam'a giriyor. İmana da giriyor. Hardal tanesi kadar imana en azından bu kişi sahip oluyor. Amelleriyle eğer bunu destekler, kuvvetlendirirse işte iman da artış oluyor. Ama bunları yapmıyor. Veya bu amelleri yapıyor. Şu müflis kişiyi düşün. Adam ihlasla La İlahe illallah demiş. Bu e, namazı, hac, zekatı bunların hepsini yapmış. Hayırlar işlemiş. Fakat... Birileriyle işte iftirada bulunmuş, hakkına tecavüz etmiş, bunun sevapları alındı gitti. Bu La ilahe illallah alınamaz işte. Alınamayan kök bu. Eşirçi olmayacak. E tabi. Yani bunu iptal eden bir şey olmayacak. La ilahe illallah. İslam'ın asgarisi imanda en üstü. İmanda en üstün. İmanda en üstün ama asgarisi. Şey yani, hocam, bunda öyle, bunda, şey. Kişi ihlasla bunu sürekli söylese la ilahe illallah sözünü söyledikçe bu amelleri imanını artırır. benim evet. Kalbin ölümü meselesi. Yani bunun haya hayatın nefkidir meft. Tamam. onu demeyeceğim de yani bu e, burayı da İbn Abbas Hazretimiz anm var diyor ya. Daru mesel yapma. Yani siz burada daru mesel yapmış olmuyorsunuz. Yok bu daru mesel değil. Yani bunun anlama yani anlamını açıklama bakımından. Yani bundan hani daha önce bu şekilde açıklayan olsa e, öncekilere izafe edeceğim. Aleykümselamünaleyküm. E. Yani burada ölümle kastedilen zahiren bir ölüm yok. Cezası değil, da... Var Sizin i̇şte delilin bu. Allah'ın ismiyle nitelenmez Yine Allah ve Rasulü sizi hayat veren şeylere çağırdığı zaman icabet edin. <gülüyor> Aleyküm <gülüyor> selamünaleyküm. <gülüyor> Enfa suresindeki. E, bu hayat kalbin hayat. Yine haya bir kimseden alınırsa iman da onunla beraber çekip gider. İfadesi de bu manada. Hocam iman mevcut olan iman eksilmesine dekust eden şeyler. Hani iman eksilmesine mevcut olan iman eksilmez mi dediğimiz adımda? Kök olan iman yok olmaz, yok olmaz yani. Bu ameller iman artması eksilmesi söylediğimiz şeyler zaten. Eğer bu kökün üzerine kişi bir şey ek eklemezse o eksik bir imandır zaten. Ama burada kastettiğimiz şey şu. Mesela bu adam la ilahe dedi samimi bir şekilde İslam'a girdi. Fakat İslam'la hep kötülük işledi. Zina etti, hırsızlık etti. Kötülükler işledi yani. Bunlar bunu iptal etme söylemeye çalıştığımız şey bu yani. yani şöyle bir şey var. İmanatlı bir kişi. Evet. daha sonra hayat sonu imanı isktir. Mevcut olan iman, köpede olan iman eksilebilir yani. Evet. Doğru. Evet. Yani mevcut haya eksilir. Mevcut amelleri eksilebilir. Yani mesela bu örnek olarak zikredilen hadisler bu manada. İşte kim köpek edinirse sayılanlar haricinde. Her gün amelinden veya ecrinden bir kıntar eksilir. Amelinden eksilir denmesi ameller iman diye görüyoruz biz. Bu ameller eksiliyor elbette. İman eksiliyor. Ama bunun böyle mutlak söylenmesi şu manada... İman öyle eksilir ki La İlahe da bırakmaz. Biz buna söylemiyoruz yani. Mesela kişi La İlahe İllallah demiş ki e, bunu söylersek Bukharda gelen e, Utekayır Rahman yani Rahman azatlıları hadisine ters düşeriz. La İlahe dışında hiçbir hayırlı amelleri olmayan bir topluluğu Allah cehennemden çıkaracak diyor. Bu şunu gösterir. Bunlar cehenneme girmiş. La ilâhe illallah'tan başka hiçbir hayırlı amelleri yok ve cehenneme girmişler. Cehenneme girdiklerine göre bunlar kötü amelleri var. Kötü amelleri la ilâhe iptal etmemiş. Ordan kaldırmamış yani. Arkadaşlar <gülüyor> Bir şimdi azalması, kadar. şimdi masiyetle azalması mesela o kişide iman olarak üzerine düşen şey o masiyeti işlememesidir. Yani o masiyetle baş başa kalmadan bunu terk etmesi imandır. Bunu yapmayıp da, yani terk etmeyip de işlediği zaman bu iman terk ettiğinden eksilir. Bu iman mali, hani kan eksilmez demiyor da bu tarz bir şeyi var bununla mı alakalıdır? Evet, yani yok olmaz o manada değil. İmanı arttırmadığı zaman o anlamda sökülür. Evet, Süfyan bin Uyeyne, yani... Ee, Bunları topluca Ajourin esşariye, Lelkhayin usul-i itikat, El İbane İbn Battan. Bu kitaplarda bulabilirsiniz iman battlarında. Yani imanın kökünün tamamen işte işlenen günahlar sebebiyle azalca söylenmemiştir. İmanı yani asgari imanı bertaraf edecek şey küfür veya şirktir. Bir şey mi söyleyeceğim? Ya Rabbi mağfiret eyle.